Bugünkü programımızın destekçisi Gülgün Özkan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz açık radyo mikrofonlarından. Efendim bugünkü konuğumuz Kazım Gökhan Elgin, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Koordinatörü. İSMEP çalışmalarını birlikte ele alacağız. E, Gökhan Bey halen e, stüdyomuza ulaşamadı. E, sanıyoruz e, birkaç dakika içinde e, kendisi e, stüdyomuzda olacak. Evet, e, şu anda Gökhan Elgin Bey de stüdyomuza girdi. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar. Ee, İstanbul trafiği yine sorunlu herhalde. Evet, evet. Maalesef, maalesef. Yılın sondan bir önceki programını sizinle yapıyoruz. Ee, dedik ki e, yapılanlara ilişkin programı e, Bilgileri alabileceğimiz en doğru isimlerden birisi İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Koordinatörü Kazım Bey, Kazım Gökhan Bey. Evet, ne durumdayız? Nereye geldik? Evet efendim, Güran, Güran Bey, Bey. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yılın artık sonuna geldik. Ee, her yıl biliyorsunuz sizle beraber program yapıyoruz. Çok da güzel notlar tutuyorsunuz ve İSMEP'i çok yakinen takip ediyorsunuz. Ben öncelikle tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İSMEP projesi bütün hızıyla devam ediyor e, Güran Bey. Hatta biz artık ilk Dünya Bankası'nın... Bundan aldığımız iktirim krediyi kapatıyoruz bu yıl sonu itibariyle. Evet bizim de zaten önemli sorularımızdan birisi Evet, evet. O yani, Toplam rakam to ne kadar? Toplam bir, e, 1 milyar 213 milyon euro. Bu sadece şeyden alınan. Dünya evet. Bankası'ndan mı Hayır, yoksa şey toplamda? Hayır toplamda. Evet. Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası. Dört tane e, kaynağımız var bizim. Evet. Hazine müsteşarlarımızın evet. sağladığı. Ee, ve bu rakamın biz e, 800 e, tam rakamı vereyim size yanımda getirmiştim 826 milyon eurosunu biz sözleşmeye bağladık çalışmalar devam ediyor bir kısmı zaten e, tamamlandı. Evet, bir de ee, bir bilgiye daha ihtiyacımız evet olacak Gökhan Bey ee, bu rakam neredeyse yarısı kadardı ilk başladığında. Evet ilk başladığında 310 milyon euroyla başladık efendim biz. Bayağı, dörtte biriydi. Dörtte biri. Şimdi e, yabancıların da çok güzel bir lafı vardır aslında. Başarı başarıyı getirir diye. Tabi hazine müsteşarlığımızı da çok yakinen takip ediyor. Dünya da projemizi çok yakinen takip ediyor. E, herhalde e, gayet başarılı buluyorlar ki iyi gittiğine inanıyorlar ki bizim kaynağımızı da biz dörde katladık e, geçen zaman içerisinde. Ee, sağ olun başta sizler olmak üzere ee, bizlere de o inanç e, vardı aslında 2006'da biz başbakanlıktan gelirken biliyorsunuz Ankara'dan gelirken, Ankara'dan evet. gelirken de e, o ihtimat o inanç vardı Biz de boşa çıkarmadığımızı inanıyoruz çünkü yapılanlar ortada işte kaynağımızı dörde katlamışız daha önümüzdeki projeksiyonda da bunu biz 2 milyar euroya çıkarma hedefimiz var ee, ve bunda hazinemüsteşarlığımız çok sıcak bakıyor biz e, bugüne kadar efendim. Bu yani, da hemen şeyi sormak evet. istiyorum. Dünya Bankası kredisini Sinir, bu 310 itibari, milyon eurosunu kapatıyoruz. İlk, ilk dilimi, Evet, ilk dilimi. Evet. Bunun biz %98,5'unu kullandık. Bu da çok iyi bir oran. Ee, hakikaten bu hem hazine müsteşarlığımız hem Dünya Bankası bunu teyit ediyor. Ee, ve biz e, bu krediyle 724 tane kamu binasının güçlendirme veya yeniden yapımını yaptık. İlk bölümde. İlk bölümde. Ağırlıkta Üç... herhalde okullar Okullar ağırlıklı. Ee, ayrıca 3600 e, inşaat mühendisinin eğitimini tamamladık. Ee, yaklaşık 500 bin İstanbulluyu güvenli yaşam eğitimine aldık. Okullarda aileler, bireyler, belediyeler de içine katarak çok yoğun, yaygın bir eğitim e, modeliyle İstanbulluları eğitmeye çalışıyoruz. Ee, i̇şte sektörel bakacak olursak okullarda 660 okula e, ulaştık. Ki bina sayısı e, çok daha fazla. E, ayrıca e, toplamda işte ihaledeki e, binalarla beraber 999'dayız. Bine bir binamız kaldı. 1000. E, binamızı da herhalde e, bu yıl sonu belki de 2013'ün ilk aylarında İSMEB kapsamında 1000. binamıza ulaşmış olacağız. E, bu yıl biliyorsunuz Güran Bey e, 4500 yatak e, kapasiteli bir sağlık programımız var aslında. Bizim 2013 e, yılı yoğun olarak sağlık sektöründe geçecek. Çünkü okullarda riskin çoğunu biz e, bertaraf ettik sayıyoruz. Evet, Neden? de büyük hastanelerde. Tabii, şimdi herhalde. okullardan önce bir geleyim. Okullarda biz önceliklendirme yapmıştık. Siz de biliyorsunuz nerelerden başlıyoruz. Bu çok önemliydi. Büyük okullardan, e, fay hattına yakın okullardan, afet planında önceliği olan, ulaşılabilir okullardan biz başlamıştık. O yüzden biz... E, liste, Bir riski yüksek, riski olan, yüksek okullardan tabii. ve bunların çoğunu biz hallettik. Yani oransal olarak yüzde Belki 60'larda 66-67'deyiz ama risk açısından bu 75-80 arasındayız. Yani çünkü büyük okullardan başladığımız için. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde de okulları tamamen biz bitirmeyi hedefliyoruz. Zaten küçük okullar kaldı. Bir kat, iki kat, Beykoz'da, Sarıyer'de daha göreceli olarak riski düşük yerler bunlar. Kaç okul yıktınız? Biz şu ana kadar e, 174 tane e, okul Binasını yıkarı, tamamen yıktınız, inden evet. inden yaptınız, yaptınız. Ee, evet, e, geri kalan da e, güçlendirme e, ve bu toplam o, ne kadar? Ok, okul olarak sadece. Okul olarak 660. 660, 660 evet. evet. Şimdi, Ama bu okul olarak, çünkü bazı okullarda birden fazla bina, bina var. var. Evet, evet, o, o da e, yani işte 700 civarında binaya evet. tekabül ediyor. E, ayrıca sağlık sektörü çok önemliydi sizden daha önce. E, defaten konuşmuştuk sağlık sektörünü. Biz bunlardan Marmara Başı Büyük Marmara Üniversitesi Başı Büyük Kampüsüne başladık. Evet. Sismik izolatörlü olarak güçlendireceğiz. 23 yıldır ha, bir binada. Evet. evet. Ee, Başı Büyük'te çok büyük bir hastane ihtiyacını karşılayacak. 750 yataklı olacak burası. Tabi tamamen 23 yıl önce projelendirildiği için artık o projelerin de yeniden el ele alınması lazımdı. Bütün ameliyathanelerini, steril ultamı, işleyişi de değiştirmek üzere ve deprem anında da e, faaliyette kalacak e, bir hastane olacak 2013'ün sonunda elimizde. Yani İstanbul'da yeni bir yatak kapasitesi sunmuş olacağız. Evet süre yapışan hemen altı oluyor Altın efendim Başı büyükte Aynı zamanda Ümraniye'de Kadın Doğum Çocuk Hastanesi... Bu, burayı tamamen boşalttınız mı? Orası boştu zaten efendim. Ha boştu zaten. 23 zaten. bitmemiş, yarım evet, kalmış. Tamam. Şu an sismik izlatör olarak o da dünyada sismik izlatörle güçlendirilen en büyük hastanedir efendim. Onda öyle bir özelliği yani, var. İddialı bir proje. Tonelmesi ihtiyaca şartnameye uygun. Uldunuz. Uygun ve sismik izlatörle operasyonda kalması için biz evet. bir güçlendirme Bekleyin. ek ilave olarak yapacağız. Lisbon'da da bunu teknik arkadaşlarım, e, müşavirimizle beraber sundular deprem konferansında. Orada da çok ses getirdi. Yakinen, evet çok yakında bir yak, konferans yaptınız yakın e, Yakinen izlenecek. E ee, bu bizim yaptığımız değil de Lizbon'da Dünya Deprem Konferansı vardı. Ha, o, bu İstanbul'daki o, o, o değil. Türkiye onu da söyleyeceğim korunmasıyla evet. ilgili olan. Bu bir... 13.'sü Lizbon'da yapıldı. 14.'sü de inşallah Türkiye'de yapılacak. Onun hazırlık komitesindeyim ben. Danışma kurulundayım aynı zamanda. Onu da destekliyoruz İsmap olarak. 2014'te olacak onu da. E, yine İsmap yoğun olarak işlenecek zannediyorum. Ayrıca Dümranya'da kadın doğum çocuk hastan Nesin'in e, sözleşmesini imzalandık. Artık 1-2 ay zarfında temel atma aşamasına gelecek. Yer teslimini yaptık. Orada da bir 330 yatak kapasitemiz olacak. Ancak büyük hastaneler Bu yeni bir hastane mi? Yok. Yeni bir hastane, yeni hastane efendim. Ümraniye'nin yanında. E, ok meydanı Kartal ve göztepe eğitim araştırma hastaneleri ise yıkılıp yapılacak. Bunu da hedefini koymuştuk zaten biliyorsunuz. Projele yoğun bir projelendirme çalışması devam etti. Bu Ok meydanındaki SGK'nın SGK hastan hastanesi efendim. Evet. Eski. Göztepe'deki de Medeniyet Üniversitesi olan şimdi galiba değil mi? Eski SSK. Medeniyet Üniversitesi'yle bir anlaşmaları var. Eğitim amacıyla Medeniyet Hı. Üniversitesi o hastanede kullanacak ama Hı. hastane polikliniklerini ameliyathaneyi devam ediyor zaten. Evet. İşleyiş orada devam ediyor. Hı. Sağlık Bakanlığı'yla bir protokoller var. Evet. Bunlar yıkılırken içinde hali hazırda faaliyet göstermekte evet, olan efendim. üniteler ne yapacak başka bir yere yapacağız biri? efendim? Biz bunları fazlı inşaatlar olarak düşündük. Birinci fazda bir metrekareyi yapacağız. Mevcut hastaneyi taşıyacağız birinci faza. Daha sonra yıkacağız mevcudu. İkinci fazın inşaatını yapacağız. Yani bir tamamlama inşaatı Bina yapacağız. tümden yıkmıyoruz. Tüm, e, yıkıyoruz ama e, e tabi, tabi. hastane hizmetlerini aksatmamak için bu boş arazileri var bu hastaneler. Boş arazilerde hmm. kalacak şekilde biz tasarım yaptık. Hmm. Bakın bu hastanelerin tasarımı bir buçuk ila iki yıl arası sürdü. Bazen bana soruyorlar ya çok uzun bir tasarım süreci. Ya diyorum ki tasarım çok önemli aslında. Çünkü biz artık elli yılı planlıyoruz. Biz bu elli yılı da kaybedemeyiz. Artık tasarladığımız şey yirmi yıl sonra hakir görünmesin. Ya biz burayı yeni sorunlara, sorunlara neden olmasın? Yeni sorunlara neden evet. olmasın Efendim e, biz bu hastaneyi beğenmedik şu eksikmiş denmesin artık bizim böyle tasarımlar yapmaya ihtiyacımız var ve çok katılımcı bir süreçle biz bu hastaneleri tasarladık. Bakın hastane müdürleri, klinik şefleri, başhekimler, sağlık bakanlığı, işte Üzeydar'in sağlık dairesi başkanı, bizim teknik ekip, müşavirlerimiz, sağlık uzmanları çok yoğun ve katılımcı. En az 25-30 toplantıyla çıktı ihtiyaç analizleri ve bundan oturtulması. Ve mutlaka trafik çözümlemesinde ben olacak dedim. Şimdi Kartal'a gittiniz bilmiyorum ama sanki arabaları böyle bütün Kartal'ın arazisine serpiştirmişsinizdir. Evet. Bir tane kapalı otoparkınız yoktur bu arazilerde. Biz şu an kapalı otoparkıyla, işte metro ulaşımıyla, yaya çözümleriyle, peyzajıyla, iç bahçeleriyle, Artık yeşil hastane konseptinde biz bunları tasarladık. Yani bu. bir şey sorayım. O, bu hastane işletmeciliği konusunda. Evet. Eski şartnameleri hatırlıyorum da. Evet, evet. Epey bir eleştirilen tarafları vardı. Evet. Bunda şimdi şu yaşadığınız deneyimler, hı hı, hı. E, bir işletmecilik konusunda mesela uluslararası falan bir destek gereği oldu mu? Efendim uluslararası. Bir hastane ulu... teknolojisi de dediğimiz ulu... gibi. Modernleşiyor Çok sürekli. Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Uluslararası müşavirlerden hizmet aldık. Mesela Hı. Ok meydanıyla Göztepe'yi Alman müşavirimiz yaptı. Bunu Yine ediyordu. Türk ortaklarıyla beraber ve Hı. hakikaten oradaki teknoloji birikim, işletmeye alma stratejisi, onu işte bunu ta işletmenin tamamlanması, uygulamaya konması gibi çok güzel hizmetler de aldık biz bunun yan sıra. Yani hakikaten biz çok iddialıyız bu hastane tasarımlarında. İnşallah yeşil tasarım beraber açarız. Yeşil var mı tasarım, tasarım evet ha. yeşil tasarım ve kendi elektriğini üretme, atık suyunu e, falan efendim e, normalde şartnamelerde kojenerasyondur. Biz trijenerasyon sistemi kullandık. Bir adım ötesi. E, kendi elektriğinin bir kısmını üretecek, soğutmayı ve sıcak ısınmayı sağlayacak efendim. Yani üçlü bir sistem var orada. Ee, çevreci binalar bunlar. Japon, Yeşil binalar. Japon projelerinde mesela evet. deprem durumunda kullanmak için hem elektrik hem su tabii. depolama koşulları tabii var. var. Tabii ki. Bunların da çok da zor işler değil. Tabii, tabii, tabii. Mesela şu an projesi. hastalığı Afet e, Yönetim Merkezi yaptık. E, Afet müdürlüğümüze Orada aynen yedekli mantığa göre yapıldı. Yani elektrik olmasa bile su olmasa bu bile. Bu hastaldaki kendi... uzun binalı evet. E, uzun e, ha, haberleşme direklerimiz evet evet, e, evet hemen askeri kuşanın <gülüyor> teme doğru bakan <gülüyor> tarafıdır o da kesintisiz haberleşmeyi sağlamak için koyduğumuz <gülüyor> direklerdir Telsiz, e, telsizler bölge aktarıcılarımız bütün haberleşme ağımız orada olacak yani daha önceden e, valiliğin içinde, i̇çinde olan, olan Cağloğlu ndaki Cağloğlu ndaki... küçük kapasitemizi artık evet. büyütüyoruz İstanbul'a has 500 kişinin çalışabileceği Ayrıca Tuzlu Akfırat'ta da bir giner lojistik merkezin de olacağı Kızılay'la beraber hmm. Afad'ın İstanbul Afad'ın işleteceği merkezimizle beraber birbirini yedekleyecek ve beraber operasyonları kurgulayacak ve yapacak iki tane merkez inşaatımız var. Hastalığı zaten Ocak-Şubat gibi faaliyete alıyoruz. Şu an artık teş, e, tefricatını yapıyoruz mobilyadır. Ana, bitti Ana bina bitti çünkü. Evet. Şu an içini hazırlıyoruz. Artık. Peki akom binası ile burası arasında bir şey Tabii olacak mı? Tabi orada da bir e, link fiber optik bağ oluyor. Haberleşme ağımız oluyor. Ayrıca e, biz uydu haberleşme sistemini de yaptık. VİSAT haplar. Bu da e, çeşitli kurumlara dağıtıldı. Evet. E, İstanbul genelinde 19 kuruma. Bu da haberleşmeyi hani bir kesinti orası dahi uydudan çıkarak evet. haberleşilebilecek. Okay. Ayrıca daha önce de anlatmıştım Afat'ta yine telsiz bütünleştirme sistemi kurduk. Yeni UHF ve VHF kanalları özellikle Afat'a tahsis edildi. Hmm. Böylelikle itfaiyesi, ormanı, emniyeti, jandarması Afat üzerinden ortak konuşabiliyor. Hem kapasiteyi artırdık, hem de kapsam alanı genişlettik yeni yaptığımız yatırımlarla. Eskiden Kuzey kesimlerde bazı yerlerde mesela telsizler çekmiyordu. Evet. Ama yaptığımız yatırımla artık her yerde telsizler çekiyor. Yani hem kapsam alanda ciddi bir iyileşme oldu. Bir önemli olayda İSMEP'ten sonra biz bu haberleşme ağının fiziksel sorunlarını da giderdik. Şu an belediyenin yaptığı 16 tane kule var. Bütün biz haberleşme ağımızı, bölge aktarıcılarımızı, mobil rolelerimizi, antenlerimizi o kulelere taşıdık. Eskiden herhangi bir binanın üzerindeydi ama o bina deprem riskine maruz. Ne vardı. olacak? Kanka. Tamamen derme çatma. Ora çöktü sin sizin haberleşmeniz de çökecekti. çökecekti. Biz ayrıca bir de mobil haberleşme aracı aldık. Bundan da yetinmedik. AFAD'ın emrine iki tane mobil haberleşme aracı, UMK'ın emrine bir tane mobil haberleşme aracı verdik. Velev ki yine bir problem olduğunda mobil haberleşme aracı oraya gidecek ve AFAD'ın haberleşme anı orada kurabilecek. Kuracak. Çünkü biz biliyoruz ki Marmara depreminde haberleşme ciddi sıkıntılar yaşadık. Evet. Bunu bir daha yüzleşmemek için haber, kesildi bütün her haberleşme alanında çok ciddi yatırımlarımız oldu. Evet. Özellikle AFAD bünyesinde efendim. Tabii telsizde Peki. çok doğru bir çözüm. Yani, haberleşme konusunda bir şey, proje de vardı bildiğim hı. kadarıyla. Mahallede muhtarlara hı hı. bir şekilde telsiz verilmesi hı hı. ve bu haberleşme ağa içerisinde muhtarların da alınması gibi. Öyle bir çalışma oldu mu? Onunla ilgili bir malumatım yok. Ee, yani belki AFAD'dan öğrendikleri öyle, öyle bir şey. Hı. Ama bizim ISMEP kapsamında öyle bir e, çalışma olmadı. Şimdi hastanelerde de efendim yine bu e, biner yataklı üç hastane ile alakalı yine sismik izaratörlü olacak bu hastane. Meydanı Kartal ve, de, ve Göztepe. E, deprem anında da çalışabilecek. Dediğim gibi Yeşil Hastane konseptine hazırlanmış. E, Yeşil Bina konseptinde çok modern, e, geleceği yakalayan ve hakikaten hastane tasarımı böyle yapılırmış diyeceğimiz iddialı projelerimiz bizim. Ve böylelikle bu 5 hastane ile biz İstanbul'un hizmetine 4500 yatak e, kazandırmış olacağız inşallah. Evet. E, son dönemde hep büyük 2 hastane için e, medyada haberler okuyoruz. E, birisi Çapa, diğerisi e, de Cerrahpaşa. Evet. Bununla sizin hiç bağlantınız var mı? Efendim şöyle onu İstanbul Üniversitesi kendisi şu an projelendiriyor diye biliyorum. Evet. Ben sadece bilgimi söylüyorum. İsmebin dışında İsmebin bu değil mi? dışında. Yani ee, zannederim herhalde e, toplu İdaresi ile de bir anlaşma yapılıp herhalde onların üzerinden de bu hastaneler tekrardan yapılacak diye bir duyumum var. Evet bütçesini Aynen. kim karşılayacak bundan? Ee, onu artık bilemiyorum yani evet. toplu İdaresi ile üniversitenin bileceği evet, bir evet. E, onların arasında evet. bir protokolü olur Çünkü herhalde. Çünkü 10 yılı aşkın bir süredir çok tartışılan bir husus. işte Haklısınız. Taşınacak Haklısınız mı zaten. taşınmayacak mı? Evet. Ee, aynı yerde mi yapılacak? Ne olacak? Benzer evet. şekilde etfalde de, şişli etfal da. Şişli, şişli etfal şey. Hem aynı şehircilik şeklinde, açısından evet. hem de hastane işletmeciliğ açısından. Düşünüyorum galiba. Bu seyran tepesi bir hastane, bir hastane yapılıyor mı açılacak? Evet. Ne evet. evet. evet. evet. öyle? Şiş, Düşünüyorum. Şişli etfalın yani. galiba. Evet. Evet. Şişli, şişli etfal olaya geçebilir yani. Evet. evet. Ben şeyi sormak istiyorum şimdi dediniz ki bu ilk e, ikraz anlaşmasının süresi hı hı. E, bu ay sonu itibariyle doluyor. Hı hı. E, bu konuda hatta bir de şeye çıktınız galiba değerlendirme evet. genel değerlendirme evet. için. Peki sizin değerlendirmenizi alsak yani %98.5 oranında bir bütçenin evet. gerçekleştiğini söylediniz. Evet. E, o şey içerisinde e, ikraz anlaşması kapsamında evet. projelendirilen evet. E, uygulamalardan e, nasıl bir? Evet şimdi e, sağ olun Elvan Bey yani hakikaten e, aslında içinde olup değerlendirme yapmak zor inanın e, Güran Bey e, o, o yüzden tabii. biz dış değerlendirme alıyoruz evet. yani o yüzden ben şu an iha, e, auditimiz var ve aslında dışarıdan bir gözlem olması bir dış değerlenme yapması her zaman sizi Hı. daha objektiviteye e, yönlendiren bir şey daha objektif bakmanızı sağlayan kendi eksiklerinizi görmenizi sağlayan o eksikleri onarmaya çalışan ee, ve daha e, bence ilerici bir süreç daha ileriye gitmenizi sağlayan bir süreç ancak tabii e, gelinen noktada ben İSME projesinin direktör olarak şunu söylemekle mükellefim belki veya söylemem lazım e, bu şu an Dünya Bankası'nın best practice dediğimiz yani en iyi uygulamalarından biri İSME projesi ve dünyada da çok e, onların yok... nezdinde de böyle. tabii ki tabii evet. ki. Çok yoğun olarak teklif alıyoruz. Mesela ben bu yıl gittiğim yerleri belki söyleyeyim. İşte Kolombiya'ya gittik. Afrika'dan Malawi'ye, Dünya Bankası'na teknik danışmanlık gördük artık yani hani bildiğimiz kelimim ve tecrübemizi artık oraya evet artık paylaşıyoruz. İşte Evan Bey ile Davos'ta mesela beraberdi. Orada bir ISMEP bölümü yaptık yine. New York'ta Birleşmiş Milletler'in ben altı panelistinden biriydim. Yine afet zararlarını azaltma ile alakalı özel oturum düzenlenmişti Nisan'da oraya aktif olarak katıldık. Mısır'a bir arkadaşımız gitti. Yine e, Arap yine e, ismi anlattık. Endonezya'da yine orada bir bakanların olduğu üst düzey bir toplantıda e, katıldık. Ocağın 21'inde de Japonya'ya ben gideceğim. Orada da e, yine uluslararası risk azaltma platformunun ...post-Yogo dediğimiz... ...Yogo'dan sonra ne yapılacak? Çünkü 2015'te Yogo bitiyor. Peki 2015'ten sonra stratejimiz ne olmalı? Politikamız ne olmalı diye... ...politika verleyen gruba biz davet edildik. 21 Ocak'ta da ben Japonya'da olacağım inşallah. Şimdi bunlar tabii... ...aslında... ...işte objektiflik diyebiliriz bunlara. Yani, yani hem bizim... Göstergeler, davet, bunlar, göstergeler, göstergeler bunlar. Yani çünkü... Ee, biz belki burada bir şeyler diyebiliriz ama bunlar e, abes olabilir, boş olabilir. Ama somut olarak ben hani gittiğimiz yerleri ve bir o kadar veya daha fazla da uluslararası camiadan teknik ekipler ziyaretimize geliyor. Evet. Yani neler yapılıyor ve İSMAP'ı acaba biz kendi ülkemizde, kendi şehrimizde de uygulayabilir miyiz bu iyi uygulamayı diye çok yoğun bir çalışmamız var. Ee, o nedenle e, bir direktör olarak hakikaten yapılanlarla ilgili e, kalben rahatım. Aldığınız bu e, diyebilirim. evet. audit evet. raporu çıktı mı? Audit raporu her yıl audit raporumuz hazine tarafından yapılıyor. Onlar da gayet olumlu hiçbir sıkıntı yok. E, i̇şte biz bununla yetinmeyip bir de uluslararası bir değerlendirme e, alacağız. evet bence. Çünkü bitti birinci kısım. Birinci kısım ve İsmet'in genel bir değerlendirmesini alacağız. Bey, Bunu bu, da sizinle paylaşırız. Bu para verenler nasıl e, takip ediyor? Verdikleri parayla ilgili bir rapor mu alıyor? Valla şimdi Dünya Bankası ha. özellikle altı ayda bir geliyor. Diğer kuruluşlar da öyle. E, Gelip çalışıyorlar herhalde. Tabii, tabii ki. Hem bizim ekibimizde çalışıyorlar. Hem müşahürlerimizde çalışıyorlar. İSO e, uyguluyor e, musunuz? E, Efem isu sistemi e, tabi var. E, ancak e, onun da ötesinde, yani uygulamak çok önemli. Belki e, lafta isu sistemi Yok, olabilir ama alakası. onun uygulaması çok önemli. E, Uluslar, şimdi sizin e, yaptığınız uygulamaların kabul edilebilir olması için bir kere sosyal açıdan kabul edilebilir olacak, ekonomik açıdan uygulanabilir olacak, bir diğeri de uluslararası standartlarda iş yapmanız lazım. Yaptığınız işi göğsünüzü gere gere, evet ben bu işi yapıyorum diyebilmeniz evet. lazım. Çünkü bizim dediğim gibi bir sürü dışiyet geliyor. Bir de bizim e, supervise dediğimiz, yani işte bir e, üstten bakma veya e, gözetleme gibi. E, aslında onu ben bir denetim mekanizmasıdır ama oraya çok sokmuyoruz. Çünkü beraber çalışıyoruz o insanlarla, çok hmm. açığız. Hmm. Yani gidip biz, e, çünkü... E, Herhangi bir şantiyeye, sıradan bir şantiyeye beraber gidebiliyoruz. Orada eksik bir yaksak varsa beraber görebiliyoruz, uygulamaları görebiliyoruz. Ancak orada da çok e, olumlu itibarlar aldık. İşte bugüne kadar dediğim gibi her alanda Dünya Bankası'nın işte çevrecisinden tutun, inşaat alanındaki teknik arkadaşlara kadar, sosyal boyutundaki arkadaşlara kadar e, çok güzel danışmanlarla beraber çalıştık. Biz kendimizi de aslında böylece yeniliyoruz. Şimdi ben hep onu söylüyorum arkadaşlara. Öğrenen örgüt diye bir kavram var. Yani biz buyuz, yaptık demeyeceğiz. Sürekli dışı açık tutup mekanizmayı. Acaba hatamız neydi? Bunu nasıl düzeltebiliriz? Beraber öğrenebilir miyiz? Karar verme süreçlerini özellikle ben en alt kademedeki arkadaştan en üst kademedeki arkadaşa kadar yaymaya çalışıyorum. Herkesin sorumluluk almasını istiyorum. ve Dolayısıyla da bir devinim oluyor örgütte. Yani kendi kendini yeniliyor, hatalarından ders çıkarıyor ve bir daha bu hataları yapmamaya çalışıyor. Bu da hakikaten işletmecilikte önemli bir unsur ve bunu da bizim birimizle uygulamaya çalışıyoruz. İşte evet. uluslararası standart deyince zaten evet. bunu anlamak gerekir bir evet. şey sorayım. Mesleki bir merak tamam. diye diyebilirsiniz. İhale kanununa göre mi çalışıyorsunuz? Siz? Hayır efendim biz Dünya Bankası satın alma usullerine göre tamam. çalışıyoruz. Bunu merak e, tamamen zaten internet sitesinde şeffaf bir şekilde yayınlanıyor. İhale sonuçlarımız da yayınlanıyor. Eski proje uygulama birimi biriminin devamında. Biriminin ihale metoduna göre evet, evet aynen evet. oradaki zaten sistem bizde aynı, aynı sistemde çalışmamızı devam ediyoruz. Peki bu son büyük şehir kanunu e, evet. sizde özel idareye bağlı olarak evet, başlamıştınız. Evet. Hı -hı. Bu bir şeyi etkileyecek mi? Vallahi e, efendim, patron şimdi... değişecek mi? <gülüyor> şimdi şöyle. E, Tabii onu büyüklerimiz bilir diyelim. Ancak <gülüyor> e, değişse bile e, bu tarz işler İstanbul'a lazım. İstanbul e, hakikaten burada bir sekteye uğramaz, bu söz konusu olmaz. Olmamalı, tabii. E, tabii ki. Yani bu devam eder. Zaten e, böyle bir proje ekibinin kurulması, işte ayrı bir bütçesinin olması, efendim bir proje olarak kurgulanması da bu nedenle bu projeyi alın götürün herhangi bir yere koyun orada da işler burada da işler uluslararası taahhütler var tabi ki dünya bankasına aynı var avrupa ekonomi bankasına kalkınma bankasına taahhüt var ama biz İstanbul valinin altında çok başarılı çalışmalar yaptığımızı inanıyoruz ve devam ederse de aynen devam edeceğiz diye umuyoruz yine valiliğin altında devam edeceksiniz bir formül bulunacaktır ben şeyi sormak istiyorum şimdi proje uygulamalarında gerek yapı güçlendirmeleri, yenilemeler. E, gerekse de bu İstanbul'larda ve e, kurumların afet karşı bilinçlendirmesi çalışmalarında bayağı bir şey yapıldı. Çok önemli projeler geçildi. Sizce böyle yani karşılaşılan zorlukları bir değerlendirmek mümkün mü? Bu ileriye dönük olarak. Benzer projeleri uygulamak evet. isteyen diğer illere, diğer ülkelere. Evet. Ee, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim evandığım. Yani hakikaten e, tecrübe ayrı bir şey. Siz bazı ben burada mesela bazı şeyleri bir cümlede söylüyorum ama geri planda o kadar bir yaşanmışlık var ki evet. arkası e, dolu, arkası dolu, dolu. yani evet. e, ve ona da ancak bizim birimdeki arkadaşların teknik bilgisi ve tecrübesiyle cevap verilebilir belki. Yani bu tecrübe çok önemli. O yüzden dünyadan da ça çağırıp soru soruyorlar veya bizde aktarın diyorlar. Çünkü tecrübe hakikaten parayla satın alınan bir şey değil, yaşanarak öğreniyor. Şimdi ilk geldiğimizde bir kere. Böyle bir proje inanç yoktu. İşte 99'dan 2007'ye kadar, 2006'ya kadar çok bir şey maalesef yapılamamış. Biz 104 tane okulun güçlendirme ihalesini yaptık. Nisan'da hiç unutmam 2007'de. O güne kadar da 99'dan 2007'ye kadar işte 60 okulun falan yapılmış. Gittik okullara. Ee, okullar e, sanki ders tedrisatı devam edecekmiş gibi işte sıralarda defterler, kalemler duruyor. E, Müdür niye <gülüyor> boşatmadınız? E, biz inanmadık. Her yıl bizim okul güçleniyor. Her yıl bir şey yapılacak. Ee, i̇nsanları inandırmak zordu ilk. Ee, ama sonra o yüz okulu yapıp da teslim ettikten sonra insanlar bunu gördükten sonra bir kere onu kırıyorsunuz. Bir ikinci husus ee, diyorum ya kendinizi yenilemeniz lazım yani halka kapalı olmamanız lazım. Hak ne istiyor? Biz önce güçlendirme ve ondan doğan onarımı yapıyorduk sadece. Ama gitti ki okullarımızın bir sürü sorunu birikmiş. İşte yeni yönetmelikler çıkmış. Isı mantolaması gerekiyor, tuvaletlere akıyor, kapısı, bacası direnci bir sürü problemler var. E, hazır soyulmuşken okul çünkü güçlendirme çok meşakkatli bir iş sizler de çok iyi bilirsiniz. Ta temelden çatıya kadar okulu soyuyorsunuz. E, bunu yapmışken de e, bütçenin rasyonel kullanılması için yeni yönetmeliğe de uygun olması için işte e, özürlü tuvaletinden tutun engelli rampasına kadar. Doğraması e, tez Evet e, bazen yangın merdivenine kadar efendim, ısı camla e, değişmesi ve enerji tasarrufuna gidebilmek için de e, bazı e, ince işleri de bu işe ekledik. Aynen. Ve verimliliği çok artırdığımızı inanıyorum. Zira e, %40'a yaklaşan ...bir enerji tasarrufu olduğunu müdürler bize deklare ediyorlar. Yani biz güçlendirip yeniledikten sonra okulu... Boşuna göğü e, ısıtmıyoruz. Evet, yüzde yani. ile %40 arası enerji masrafları evet. düştü okullar. Bu da mesela çok önemli bir, bir yenilik bir ve insanları teşvik edici bir şey. Evet, konfor e, şey artıyor. Ve sürekli biz aslında etki değerlendirme analizleri de yaptık. Yani güçlendirmelerden sonra, işte halk nasıl bakıyor, nerede eksiklik var. Tabii e, belki %100 memnuniyet çok zor. Böyle bir şey olsa zaten o anketin de çok doğru olduğu söylenemez. O konuda da kendimizi işte yenilemek istedik, yenilemeye çalıştık. Dolayısıyla zorluklar tabii ki var. Uygulama zorlukları, sosyal zorluklar ve özellikle o sosyal açıdan kabul edilebilirliği biraz da artırmak için... Biz e, halkın bilinçlendirmesi ve eğitimi gibi bir program da yürüttük okullarda. Hı. Okul müdüründen tutun e, yine okul müdürü, eğitmenler, veliler, öğrencilere, okul, yani bu güçlendirme nedir, neye yarar, ne menen bir şeydir. Ne tür fiziksel ve psikolojik sorunları yaşayacaksınız? Bu kolay bir şey değil ve bunlardan baş etme yöntemleri neler olabilir? Güzel. Böyle bir eğitim de veriyoruz ki insanları hazırlayalım böyle bir e, olaya. İşte bunlar hep tecrübenin ürünü. İlk, ilk zamanda yoktu. Bunlar hep bir süreç e, yönetimi aslında. Sürecin, Sürecin içinde. içinde. Evet. Ve e, hani mükemmel demeyelim ama mükemmele giden yolda acaba neler yapabiliriz? Kendimizi daha nasıl geliştirebiliriz? Bu konuda çalışıyoruz efendim. Evet. Hala da eksiğimiz vardır ama yani. Evet şimdi bir müzik parçası dinleyelim ondan sonra sohbetimize devam edelim. Hayır efendim. Evet 1-2-1-2-3 Radyo 94.9'da Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Gökhan Elgin Bey, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Koordinatörü. İSMEP çalışmalarını konuşuyoruz. Evet, e, şimdi bir önceki bölümden başlarsak merak ettiğim bir şey var. Şimdi bu okul projelerinde 4 artı 4 artı 4'ten sonra... Herhangi bir değişiklik oldu mu? Çünkü bazı okullarda biliyorsunuz hı hı. işte müdür odaları ufak, ufak küçültüldü. Ondan sonra evet. e, çok da isabetli oldu aslında. Hı hı. Öyle hı hı. Derslik hı. sayısı da değişmiş olabilir. Evet, evet. derslik say sayısına ihtiyaç vardı. Hı hı. Hı hı. Yani o sizin e, genel tasarımınızda bir değişikliğe neden oldu şimdi mu? Çok olmadı aslında e, Güran Bey. Biz sadece dördün katları artık yapıyoruz tabii. Evet. dersikleri yani 4 artı 4 artı 4'te ee, bazı okullarda mesela işte e, atıyorum e, liseydi ortaokula veya ilk öğretime e, dönüyor gibi dönüyor. o zaman da e, tuvaletlerini labolarını ona göre laboratuvar sistemlerini değiştiriyoruz e, ama o tamamen ihtiyaç analizi Milli Eğitim e, Müdürlüğümüzden gelmekte o Aa, göre evet. tabii ki yapıyorlar ve ona göre bizim tasarım kriterlerimiz değişiyor Hı. ama ee, hani çok zorlanmadık o konuda diyebilirim yani onu e, şey yaptık yönetebildik Anladım. yani. Bir diğer merak ettiğim konu da şimdi e, medyada da söz konusu oldu belki bu ismek çalışmaları dışında söz konusu olmuştur ama özellikle e, güçlendirilen yıkılıp yeniden yapılan e, okulların inşaat alanlarında e, ciddi bir güvenlik boşluğu da tespit edildi. Hatta bir iki da, e, okulda da e, ufak tefek yaralanmalar olmuş. Öğrencilerin yaralanması olmuş. E, siz e, bu tür ihalelere çıktığınız zaman ihale şartnamesinde e, eğer başka bir binasında faaliyet devam ediyorsa, eğitim faaliyeti devam ediyorsa ona ilişkin de Kurallar getiriyor musunuz Şatname'de? Nasıl sağlıyorsunuz ee, bunu? Şöyle tamamen inşaat sahası ayrılacak bir kere. Yani evet. onu mutlaka koyuyoruz. iş güvenliği, işçi güvenliği bunlar çok ciddi şekilde tarif edilmiş ve meydesi olan şeyler yani biz çok şükür hani o tarz çok bir olayla karşılaşmadık çünkü hakikaten sahada çok ciddi bir kontrol ekibimiz var o Uzman müşavirin ekibi midir yoksa sizin müşavirin ekibi midir bizim ekibidir. de saha ekiplerimiz karma bir sistemle çalışır yani random olarak herhangi bir sahaya gidip kontrolümüzü yaparız ayrıca o sizin merkez, elemanlarımız. merkez elemanlarımızdır evet. Sayıda ee, bir değişiklik var mı? Yok. Mi? Çok evet. yok. E, 31 herhalde geçen, geçen sene. Şimdi 33, 33, 33, 33 kişiyiz. Kişi. Yine 30'lu rakamlarla çalışmaya devam ediyoruz. E, Tabi yoğun bir iş yükümüz var. Yetişmeye çalışıyoruz. E, zor bir görev. E, ama bütün arkadaşlarım e, hakikaten ee, çok ciddi bir motivasyonla bu işe sarılmış durumda. Yoksa başka türlü olmaz yani. Bir heyecan faktörü. Evet de var. çok çok önemli. Evet. Çünkü bir okul güçlendirdiğinizde 2000 öğrenci işte deprem riskinden arınıyor. Bu bile çok büyük bir heyecan çok bizim bir heyecan, için yani. Tabii. Evet. Gökhan Bey geçen sene 28 Eylül'de program Doğrudur. yapmışız. Ve oradaki notlarımızdan aynı zamanda tarihi binaların da örneğin Arkeoloji Müzesi, Ay'a İrini, Mecidiye Köşkü evet. e, buradaki projelere de destek verdiğinizi belirtmiştiniz. Evet, evet, evet. Türsabla Kültür Bakanlığı'nın evet. ortak bir çalışmasıydı. Bu çalışmalar belli bir noktaya geldi mi ve sizin geldi oradaki fonksiyonunuz evet. nedir? Şimdi e, çok güzel bir konuya değindiniz Güran Bey. Yani aslında çok güzel notlar tutuyorsunuz işte böyle e, faydalı oluyor e, hakikaten nerede kaldık e, çok güzel bir kronolojik sıra da oluyor orada da ciddi gelişmeler var onu da belki aktarmam lazım size e, şimdi 26 kompleks 176 binada Kültür Bakanlığına ait e, tarihi e, miras kapsamındaki eserlerde biz bir envanter çalışması yapmıştık ve çoklu afet riskine karşı bu binaların risk durumlarını da belirledik burada tabi tahribatsız testlerle daha gözlemsel verilerle biz bunu çalıştık yani çok detaylı analizine girmedik onların Önce binanın hem literatür taramasını yaptık hem geçmişe dair restorasyonları onarımları ortaya çıktı ee, güzel bir çalışma oldu ve coğrafi bilgi sistem tabanında aslında bunların e, orta riskli mi az riskli mi yüksek riskli mi bunları da e, çıkarılarak e, belli klasifiye edilerek e, Kültür Bakanlığı'na teslim edildi. Bunlardan üçü için ise bunlar da ayrı e, yıllarda yapılmış ayrı yapı formatlarında yapılar. Biri dediğiniz gibi Arkeoloji Müzesi, biri Mecidiye Köşkü, biri de Ay'a İrini'dir. Bunlarla ilgili Arkeoloji detaylar. Arkeoloji Müzesi derken bütün kompleksi mi kastediyoruz yoksa oradaki... İlk yapılan temel binayı mı kastediyorum? Temel bina ve onun eklentileri. eklentileri evet. Evet. Ee, şimdi onlarla ilgili de ayrıntılı analizler yine e, çok tahribatlı olmamakla beraber detaylı e, testler e, zemin etüdüyle de beraber e, bu testlerle beraber buranın güçlendirme projelerini e, ve restorasyon projelerini bu da aslında Türkiye'de bir ilk birbiriyle çakıştırarak çözdük. E, Bunu da İtalyan-Türk ortakları e, müşavir firmamız yaptı ve bunlar Anıtlar Kurulu'ndan e, geçti. E, Arkeoloji Müzesi ve Mecidiye Köşkü de daha işte geçen ay itibariyle Anıtlar Kurulu'ndan geçti. Ama Ayayir'in tabii çok anıt değeri olan ve dünyanın hasta gözü önünde olan bir bina. Onun belki biz sadece Anıtlar Kurulu onayıyla zaten geçmeyeceğini biliyorduk. Orada belki yani bütün dünyaya bunu açacağız. Ya. Yani uluslararası UNESCO'nda katılacağı bir ortak platformda buna karar verilmesi gerektiğine tabii. inanıyoruz. Hmm. Tabii biz bu kadar çalışma yaparken bir baktık ki kültürel tarihi mirasla ilgili, yapılarla ilgili e, yani ciddi boşluk bu var diyelim veya bir standartımız yapılacaklar yapılamayacaklar. Böyle basit bir e, yol haritası diyeceğimiz standart diyeceğimiz, kılavuz rehber kitapçık diyeceğimiz bir yapının olmadığını gördük maalesef. Ben kendim inşaat mühendisiyim. Hani çok alanda değilim ama ben de belki dışarıdan bunu gözlemledim. Ve bu yıl bize işte Mart-Nisan ayında Yıldız Üniversitesi'nden çok değerli akademisyenler geldiler. İKOMOS, İKORP'la beraber uluslararası bir konferans düzenleyeceklerini söylediler. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi olarak siz de böyle bir şeyin içinde olur musunuz diye sordular. Hay hay oluruz ancak bu konferanstan sonra böyle bir guideline, bir standart bir şey yapabilir miyiz? Buna böyle bir ihtiyaç var mı diye ben sordum kendilerine. Hakikaten böyle bir ihtiyaç olduğunu, kendilerinin de seve seve böyle bir şeyde öncülük yapabileceklerini, bir paydaş olarak çalışabileceklerini söylediler. Ve biz Kasım ayında işte 75 tane uluslararası katılımcının olduğu, herhalde 30'un üzerinde ülkeden katılımcının sağlandığı ve 400-500 arası da katılımcının olduğu bir konferans düzenledik. 15-17 Kasım tarihleri 15-17 Kasım tarihleri arasında doğrudur ve orada özel İSMEP oturumu da yaptık. Yani İSMEP'in tarihi miras kapsamında yaptıklarımızı özellikle akademik alanda hem de Danışmanlarımız hem de bizim teknik arkadaşlarımız çok ciddi bir şekilde anlattılar ve çok dolu olduğunu da yine katılımcılar tarafından teyidini aldık biz İSMEP'te yapılanların. Tabi biz artık İSMEP'te yapılanları bir şekilde Türkiye'ye aktarmak istiyoruz özellikle. Daha sonra da uluslararası camiye da aktarmak istiyoruz. Artık ben İSMEP'i dört tane aşamaya ayırlıyorum. Birincisi hazırlık aşamasıydı. İkincisi proje ekibinin kurulmasıydı ki çok önemlidir bu da. Üçüncüsü projenin uygulanması. Hani dedim ya ekonomik, sosyal ve uluslararası standartlarda bir iş yapabilmek uygulama boyutu çok önemli. Dördüncüsü de artık bilgi ve tecrüben paylaşma aşaması. Biz hmm. İsmep'de o aşamaya geldik ee, ve o aşamada da çalışmalarımız devam ediyor. İşte kültürel tarihi miras kapsamında da biz şu an çalıştaylar yapıyoruz aslında. Gruplara ayırdık. Hem akademisyenler hem uygulamacıları bir araya getirdik. Ve umuyorum ki 2013 yılında artık Türkiye'nin bir koruma ilkeleri, belki yapılacaklar, yapılamayacaklar. Siz bir tarihi binaya girdiniz, ne yapamazsınız? Bunu belki size böyle basit şekilde göstereceğiniz bir kılavuzunuz olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Ve bunu Kültür Bakanlığı'na, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze biz, sunmayı hedefliyoruz böyle bir çalışmayı bu da Türkiye'de ilk olacak biliyorsunuz her zaman ilki yapmak zor belki evet. bunun ikinci üçün dördüncü şeyi yenilemesi gelebilir ama bu ilk aşamada ilk yapılacak konusunda böyle bir konsensüs sağlamamız işte üniversiteleri akademik camiayı ve uygulamacılarda bir araya getirmemiz çok önemliydi diye düşünüyorum. Bu konferansta ona hizmet etmiştir. Ee, ve bu konferansın çıktıları ayrıca Mayıs ayında yapılacak Cenevre'de yine uluslararası risk azaltma e, platformunda da e, okunacak. okunacak. E, bir gajlayan çıkacak Hedefliyoruz. Hedefliyoruz evet. Hedefliyoruz. Peki orada siz Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, Turizm Bakanlığı'na bir müşavirlik mi yapacaksınız? Nasıl? Onları da bir Nasıl paydaş bir olarak görüyoruz haydi. biz. Bir paydaş olarak. Yani onların da çok değerli tecrübeleri var bu konuda bizden daha fazla. Yani bina sahipliği onlarda olan Tabii pek ki. çok bina var. Tabii ki. Sizde de bu bilgi var. Bilgi var. Onu işte aynı platformda tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bunu nasıl dokümante edebiliriz biliyorsunuz Türkiye'de bunun eksikliği çok yani bir şeyi e, yazılı olarak bir metne dökmek onun bir silsilesini bir hiyerarşisini yapabilmek e, efendim yapılabilirler yapılamazlar gibi bir e, noktaya getirebilmek kolay değil. Bu konuda biz iki tane çalıştayımızı, çalışma grubumuzu oluşturduk, yaptık. Çalışma gruplar çalışıyor, pardon. Dört tane çalışma grubumuz var. Ve bunları üçüncü ve dördüncüyü de yaparak nihayetlendirme hedefimiz var yıl içerisinde. Dediğim gibi burada da hakikaten Türkiye'ye çok ciddi bir katkısı olacağına inanıyorum. Aynı zamanda yine İSMEP'in eğitim modülleri, Pazar salı AFAD Başkanlığı'nda, Başbakanlığın yaptığı Bakan Bey'in de açılışını yapacağı bir çalıştayda görüşülecek İSMEP modülleri Bu ve önümüzdeki, önümüzdeki, önümüzdeki pazartesi. Evet evet 24'ünde. Evet. Ben de katılacağım bizzatîhi. Evet, teknik arkadaşlarım da katılacak. E, ve orada e, e, İstanbul'da yaptığımız bizim eğitim programının benzeri Türkiye yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ee, zannederim çok fazla bir değişlik olmadan bizim eğitim modüllerimiz artık Afad'ın e, standartizi olmuş eğitim modülleri haline gelecek ve Türkiye genelinde 1 milyon kişi 2013 yılında eğitim hedefi var Afad'ın Bunlar işte okullar e, da çocuklar işte gençler e, aileler ve işyerleri olmak üzere dört tane modül geliştirilecek. Orada da ben pin hani böyle bir standart olarak kullanılmasını, yapılan tecrübenin bütün Türkiye ile paylaşılacak olmasını çok önemsiyorum. Bu da zaten bizim proje hedeflerimizde ve amaçlarımızda vardı. 5 milyon 200 bin mi dedi 1 mi? milyon bütün Türkiye'de 1 milyon, 1 milyon kişi itebilir. Şahsen ben geç kalmış bir uygulama diye düşünüyorum bunu. Daha önce yapılması gereken evet, bir toplantıydı. Ben evet. de katılacağım o toplantıya evet, evet, Karada evet, ama evet. yani şey e, şimdi Ama başlaması önemli. E, evet. Geç de olsa. E, buna evet. bağlantılı olarak şeyi seviyorum yani işte bu 2006'dan bu yana ve çok önemli bir kaynak kullanarak çok ciddi bir takım projeler falan yapıldı. Bunlardan neden bir iki paylaşılmasına hep söz ediyoruz. Bununla ilgili sanıyorum bir de proje var. O konuda şimdi bir şeyler söylemek ister misiniz? Bir, bir evet, mükemmeliyet, mükemmeliyet merkezi, merkezi evet, evet. nedir bu planlar? Ne zaman yapılacak? E... Geçen yıl da bahsetmiştik bunları. Öyle evet, mi? Ha, evet. Tamam, evet. Tamam. Yani tabi bazı şeylerin e, görünmediği. Haber atlatan bir program <gülüyor> Selvan. <gülüyor> evet, <abi, kolay> <gülüyor> Şimdi tabii Elvan Bey, e, Bey tabii bazı <gülüyor> şeylerin olgunlaşması lazım. Tabii. Biz e, olgunlaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Ama biz Türkiye için hakikaten böyle bir e, tecrübe paylaşım merkezi değil, mükemmeliyet merkezi değil, bilgi paylaşım merkezi değil veya farklı bir isim değil. Ama Türkiye'nin hakikaten depremlerle ilgili çok büyük tecrübe birikimi var. Ve dünyaca merak edilen özellikle bölgesinde ve daha sonra da dünyada Zaten e, Türkiye'nin artık dış politikası da çok dışı açık. E, i̇şte gelen heyetler, giden heyetler gibi. Bu konuda e, çok öncelikli alanlardan biri. Gerek Birleşmiş Milletler, gerek Dünya Bankası da bu konuda çok destek veriyorlar. E, tabii hedefte şu var veya şu olmalı diye düşünüyoruz biz. Yani işte Şili'den tutun, Çin'e belki işte e, Güneydoğu Asya'dan tutun, işte Afrika'ya, Orta Doğu'ya. Belki Avrupa'ya bile e, den öğrenci çekecek ve İSMEP ve diğer Türkiye'nin tecrübeleri işte DAS gibi, AFAD gibi belki MAC gibi siz de yıllardır orada çalıştınız. Bu tecrübelerin paylaşılacağı e, sadece akademik değil mutlaka uygulama tecrübesinde e, paylaşılabileceği bir e, mecra, belki bir alan, kesinlikle. bir platform diyelim e, olacak. Ee, ve bu konuda biz bir fizibilite çalışması, bir iş planı gibi e, çalışmalarımız var. E, tabii nihai söz merkezi e, idarede, merkezi hükümetimizde. E, e, bu konuda biz raporlamalarımızı, e, çalışmalarımızı sunacağız. E, eğer bu konuda da İslam'da böyle bir gelişme olursa e, biz çok sevineceğiz. Çünkü dediğim gibi artık İSMEP'i çok daha kurumsal bir şekilde e, bütün dünyayla paylaşmış olacağız. Evet. Şimdi İSMEP ilk kurgulanırken diyeyim, evet. ta 2000 kaçta? 2003'te 2004'te başlıyor. Evet, acaba, değil evet, mi? Evet. O zamanlar hatırlayabildiğim kadarıyla İSMEP'in içerisinde sadece kamu binaları yoktu. Zaslında konutlarla ilgili de bir takım şeyler evet. öngörülüyordu. Hı -hı, Sonra hı -hı. zaman içerisinde karşılaşılan problemler, hı -hı. çözülemeyen problemler nedeniyle konut kısmı kalktı. Evet. Öte yandan bu geçtiğimiz yaz döneminde konutlarla ilgili çok ciddi bir e, girişimde bulundu. Bu işte e, kentsel dönüşüm diye adlandırılan e, afet riskli bölgelerin ve binaların yapılanması. Bu ikisi e, arasında yeniden bir bağlantı kurma gibi bir şey söz konusu mu? E, konutların iyileştirilmesi konusunda İSMEB uygulaması içerisinde bir şeyler yapılıyor. E, her hatta işin konusunda arasında bir bağlantı, bağlantı evet. böyle söz bir şey var Şimdi tabii mı? Elvan Bey de tabii çok yakından İSMEP'i takip etti. Hakikaten doğru. Biz ben de bizzat İSMEP hazırlayan ekiptendim ve bizim Zeytinburnu ve Bakırköy'de iki tane uygulama örneği vardı aslında. Yani onunla ilgili bayağı bir, bir fizibilite çalışması biz yapmıştık ancak o zaman hmm. yapılan toplantılar, istişareler demek ki o zaman hazır değildik belki de. Biz çok arzulardık öyle bir uygulama örneğini yapalım hani dedim ya okullarda evet. işte müdürler, müdürler inan, inanmıyordu diye belki biz şu an yapıp çıkarsaydık o sonuçları şu an e, hükümetin eli çok daha belki de güçlü olacaktı çok daha rahat yapabilecekti çünkü insanlar gördüğü iyi uygulamaları e, kabul görünce ediyor. kabul ediyor evet. inanıyor. Ee, ve biz de e, iyisini yapardık diye düşünüyorum. Yani e, çünkü sosyal boyutu, ekonomik boyutunu da irde, irdelemeden risk azaltma stratejileri altında böyle uygulamaların olması lazım. Ama ben kentsel dönüşümü hep bir planlamanın unsuru olarak görüyorum. Yani siz e, bir şehrin işte 20 yıl sonrasında ne görmek istiyorsunuz? İşte efendim İstanbul'a bakacak olursak bir kültür şehri, işte organizasyonların yapılacağı bir şehir, turizm şehri, efendime söyleyeyim bir finans kenti gibi belli bir projeksiyonlardan sonra belki ilçelere, daha sonra da ilçelerin işte mesela Gazi Osman Paşa ilçesine siz ne bir e, fonksiyon yükleyeceksiniz bu projeksiyon kapsamında? Aynı zamanda onun Karayollar Mahallesi ne olmalı acaba? Bunu bir düşünmek lazım. Yani ben işte e, yıktım, yaptım veya işte şurayı ada olarak birleştirdim değil. Mahalle bazında bazı şeylere, dediğim gibi üst ölçekten mahalle bazına inip oralarda mahalleli ne istiyor, onların da katılım sürecini tamamlamak lazım. Ve ben e, yine bu e, kentsel dönüşümde mutlaka bir koordinasyon e, biriminin olması yanayım. Yani neden? Çünkü ben kötü uygulamaların, iyi uygulamaların önünü tıkayacağından korkarım. Ve kötü uygulamalar her zaman prim yapar. Her zaman reklamı daha çoktur. Ve o nedenle belli kriterlerin ve belli önceliklerin belirlenerek ve risk azaltmayı da hiçbir zaman kafada unutmayarak, çok da acele etmeyerek belli fizibiliteleri, belli altyapısını çalıştıktan sonra halkla beraber bunu yapmak lazım diye düşünüyorum. E, kentsel dönüşüme benim kişisel, şahsi olarak bakışım bu. Ama şu an için İSMEB'in hani böyle bir yükümlülüğü veya görevlendirmesi yok. yok. Ama ileriye doğru ama olursa. Ama ciddi bir tecrübe birikimi bir var. var. Eğer yararlanmak Ondan is, is, is, is, istenirse biz her zaman hazırız. Beyin olarak e, efendim... Çalışma olarak da kendimizi bu konuda da hazırlamaya çalışıyoruz. Evet, peki bu konuda son bir şey ee, bu çok güzel bir şeydi esasında son cevabınız hakikaten bu kentsel dönüşümün esasında planlama açısından ele alınması evet. gereken bir konu. İSMEB için de aynı şeyleri düşünüyor musunuz? Yani İsmet'de de bu güçlendirmeler yapılırken esasında sadece bina bazında değil de acaba hani işte bir şu hastaneyi buradan alıp şuraya götürseydik, şu okulu buradan alıp götürseydik bir planlama anlayışı içerisinde yapılması daha, daha iyi olur muydu? Kentsel planlama. Evet. Alıp, evet. Şimdi e, tabii İsmet olarak e, siz bir belediye değilsiniz, Toki'de değilsiniz. Şimdi belli sınırlarınız var. Şimdi belediye var. sizin planınızı yapmış, eğitim alanını belirlemiş. Ancak öyle yerlerle karşılaştık ki mesela 2B arazisi, sit alanı veya e, okul yapmışlar ama orası eğitim alanı değil. O zaman ne yaptık? Belediye ile görüştük. Eğitim alanı neresi yapmışsa boş araziye gidip yaptık. Eski binayı yıktık. Aslında biz bunu bir nevi biraz yaptık. Ama tabii ki planlama farklı bir şey. O da ismenin görevi değil. Doğru. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz size ee, gene programımızı süratle bitirdik, zamanımızı tükettik. Kirazızı konuşuyorum değil mi? Eee <gülüyor> e ama çok e, soru sorduk, çok, çok daha bilgilendik. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Ee, 2013 yılında gene pırıl pırıl geçmesine temenni ediyoruz Gökhan Bey. Sağ olunuz. Teşekkür ederim efendim. Hoşçakal. Evet. Ee, bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Gökhan Elgin Bey idi. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Koordinatörü İSMEB çalışmalarını özetledik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.